Bin Gece Masalları Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu kasetimizde sizlerle masalların esrarengiz dünyasına girmeye çalışacağız Masal deyip geçmeyin Kökleri vardır geçmişte dayanır durur dağ gibi Dalları vardır üstümüzde, yeşerir gider bağ gibi. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Doğru mu yanlış mı Allah'tır ama söyleyen çokmuş. Zamanın birinde, ben diyeyim Kaf arkasında, siz dediğin Yok Çölü'nün ortasında büyük büyük bir ülke varmış. O ülkede dağ, taşa, kurda, kuşa söz geçiren, insanı sulu dereye götürüp, ...kutusuz getiren bir padişah varmış. Şehriyar derlermiş adına. Nasıl olduysa bir gün karısı bir hata yapmış. Pek büyük bir itaatsizlikte bulunmuş. Padişahın emirlerine itaatsizlik olun Astığı astık, kestiği kestik olan padişah... ...ceza olsun diye karısının boynunu vurdurmuş. O kadarla kalsa iyi. Dünyadaki bütün kadınların... ...aynı şekilde itaatsiz olduklarını zannederek... Korkunç bir karar vermiş Her gün başka bir kızla evlenecek Ertesi sabahta gün doğarken ilk karısı gibi Hepsinin boynunu vurduracak Ülke büyük olmasına büyük ama Günler çok çabuk geçiyormuş Başkentteki evler Kısa zamanda hep mateme buyurmuş Gele gele sıra Baş kızlarına gelmiş Birinin adı Şehrazat Öbürünün Dinarzat demiş. Canım baba gözüm baba. Kızın kurban olsun sana. Söyle bana derdin nedir? Belki benim de elimden bir şey gelir. Sorma yavrum sorma. Derdimi ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Padişaha verilme sırası bana geldi değil mi? Hı. Aman evladım sen ne diyorsun ağzından yel alsın. Sana nasıl kıyarım? Baba. Buyur yavrum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle beni ver padişaha. Her buna bir Musa, her Nemrut'a bir İbrahim gönderen Mevla bize de bir çıkar yol gösterir elbet. Neler söylüyorsun sen Şehrazat? Aklının başında olduğundan emin misin? Eminim babacığım. Ya ben de ölürüm ya da Allah'ın izniyle bir yolunu bulur, benden sonraki bütün kızları kurtarmış olurum. Başvezir'in kızını bu durumdan vazgeçirmek için bir hayli dil dönmüş. İbretli hikayeler anlatmış ama hoşuna. Cezayir azat bir kere vermiş kararını. Çırpınışının bir payda vermediğini gören başvezir çaresiz boynunu yummuş, göz yaşlarını göstermemek için başını önünü eğip odadan çıkmış. Başvezir gitmiş durumu padişaha bildirmiş. Doğrusu padişah biraz şaşırmış bu işe. Sevgili başvezir. ...bugüne kadar hizmetinden çok memnun İşin içine evlat acısı karışmasını istemem. İyi düşünürüz mü? Kızınız da razı olur mu bu işe? Sizi kaybetmek istemem. Emir padişahımızdır. Olanla ölene çare bulunmazmış. Ne değil? Görkemli mi görkemli bir düğün olmuş. Ama halk bir türlü sevinemiyor, gülemiyor. Galiba düğünün en neşeli iki insanı... ...Şehrazat'la... Şehrazat zaman zaman düşüncelere de dağılmıyor değilmiş harbi. Yemekler yenmiş, sohbetler edilmiş derken gece ilerlemiş ve birer birer davetliler sarayı terk yapmıyor. Evli evine köylü köylü gitmiş. Serçeler yuvalarına sığınıp şafakla birlikte yankılanacak acı haberi duymamak için geceden kulaklarına pavuk tıkamışlar. El ayak çekilince Şehrazat'la padişah baş başa kaldı. Hayrola Şehrizat. Az önce çok mutluydun. Birdenbire ne oldu sana? Gecenin en karanlık noktası sabaha en yakın olduğu anmış. Sabah olunca ne olacağını söylememe bilmem gerek var mı? Yüce efendim, benim küçük bir kardeşim var. Gördünüz, her gece ben ona bir masal anlatırdım. Ancak öyle uyurdum. Bu gece uyuyabildiğini sanmıyorum. Kim bilir ne kadar ağlamıştır. İzin verseniz de... ...kardeşimi getirseler. Ve ben son arzum olarak... ...ona son hikayemi anlatsam. Allah Allah. Böylesiyle de ilk defa karşılaşıyorum. Neyse. İdam mahkumunun son arzusu... ...yerine getirilir. Padişahımız. Padişahımız. Padişahımız. Hemen başvezirin... ...evine gidin. Ve gelin hanımın kız kardeşini buraya getirin. Aradan az mı geçmiş çok mu yalan olmasın. Padişah sarayın oturma odasında şehrazatla istirahat ederken dinazat huzuruna getirmiş. İki kardeş Özlem'le birbirlerine sarılmışlar. <gülüyor> Ablacığım başına gelecek olanı biliyorum ama ne olur şu çok merak uyandıran hikayelerinden birini anlatsan da son bir kere dinlesem. Ha? Devletli sultanımız müsaade ederlerse tabi. E, e, anlat bakalım. Anlat hadi dinleyelim. Yüce sultanım, benim iyi yürekli hükümdarım. Vaktiyle uzak diyarlardan birinde Allah'ın varlıklı kullarından biri yaşarmış. Alır, satar, yıkar, yapar türlü işler kurarmış. Günlerden bir gün bu tüccar iş gezisine çıkmış. Az gitmiş, uz gitmemiş. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek dere tepe düz gitmiş. Giderken önüne bir koca çınar, dibinde de bir şirin pınar çıkmış. Yol yorgunu böyle bir fırsatı kaçırır mı hiç? Cenabı ı Hakk'ın ihsanına bak. Ne güzel bir yer burası böyle. Şöyle bir karnımı doyurayım, suyumu içeyim, abdest alıp namazımı kılayım. Dinlenirim. Sonra da yoluma devam ederim. Çınar'ın gölgesine oturmuş. Üfül, üfül esen yer. Suyun tatlı musikisi güzelmiş ama... ...her yerin kendine göre ayrı bir anlamı da varmış. Neyse sözü uzatmıyorum. Oturmuş, torbasından azığını çıkarmış. Azık dediğim ekmekle hurmadan ibaretmiş. Hurmaları yiyor, çekirdeklerini ise rastgele sağa sola atıyormuş. Bir atmış, iki atmış, üç atmış. Ben diyeyim beşinci de, siz diyeyim yedinci de... ...hemen yanı başındaki toprak sallanmış... ...kırdamış, yarılmış, içinden koskocaman bir adam çıkıvermiş. Gök gürlemesine benzer bir sesle tüccara seslenmiş. Ölümlerden ölüm meyve ey insan oğlu. Kafir ölümüyle ölmek istemiyorsan hemen evde salamak getir. Zavallı tüccar neye uğradığını bilememiş. Peki ama neden? İn misin cin misin? Yoksa Azrail misin? Suçum nedir söylemez misin? Ne inim ne de Azrail, sadece burayı yurt tutmuş cin topluluğundan biri. Bilmez misin ki Ötebeli rastgele çok atılmaz. Az önce Atul Hurma çekirdeklerinden biri, oğlumun başına düşüp onu öldürdü. Cana can, ben de seni Ay benim dertli başım, hiç de akıl edemedim. Ama cin kardeş, bilerek isteyerek olmadı ki. Ben anlamam. Senin bilmemen benim oğlumu geri getirmez. Şu kılıcınızı ensemden biraz çeker misiniz? Neden? Nedenmiş o? Şu anda siz güçlüsünüz. Ama izin verin de bir muhasebe yapayım. Bakalım hazır mıyım ölüme? Biliyorsunuz geri dönüşü yok bunun. Tüccar alacaklarını vereceklerini düşünmüş. günahlarını sevaplarını hatırlamış. Malını... ...mülkünü, ailesini, çocuklarını, komşularını, akrabalarını, dostlarını, arkadaşlarını geçirmiş aklında. Keşke daha temiz yaşasaydım, daha dürüst olsaydım. Dünya için çalışırken, ahiret için de hazırlansaydım. Birkaç gün izin veremez misiniz? Gideyim, borçlarımı ödeyeyim, yakınlarımla helalleşeyim, kazaya kalmış namazlarımı kılayım. Günahlarıma tebe edip hazırlanayım. Ya sen gelene kadar... Öfkem geçerse... Fakat Çin kardeş, bilmez misin ki öfkeyle karar verilmez? Öfke aklı giderir. Ya gelmezsen? Siz bizim gibi zaman ve mekanla bağımlı değilsiniz. Dünyanın neresine gitsem kolayca bulursunuz beni. Ama inanın geleceğim. Sözümde Allah'ın izniyle duracağım. Çin galiba Müslüman bir cinmiş. Allah'ın adını duyunca gönlü yumuşamış. Üç gün sonra aynı yerde buluşmak üzere sözleşmişler ve cin ortadan kayboluvermiş. Tüccar hemen torbasını toplamış, abdestini almış, namazını kılmış, durup dinlenmeden bir solukta evine dönmüş. Başından geçenleri bir bir anlatmış. Ağlayıp sızlamışlar, düşünmüşler taşınmışlar, bir kurtuluş çaresi aramışlar. Boşa koymuşlar dolmamış, doluya koymuşlar almamış. Kimi kaçmasını söylemiş, kimi göçmesini. Fakat tüccar razı olmamış. Geleceğim dediysem, canım pahasına da olsa gitmeliyim. Söz bir, Allah bir. Borçlarını ödemiş, görevlerini tamamlamış, çoluk çocuğunu Allah'a emanet edip çıkmış yola. Ardına bakmadan, gözünü kırpmadan yürümüş. Tepelerden yel gibi, derelerden sel gibi geçip, üçüncü günün sabahı buluşma yerine gelmiş. Suyundan içtiği pınar, gölgesine oturduğu koca çınar oradadır. Bir kenara oturmuş, başlamış beklemeye. Eğer münasebetsizlik etmezsen ve siz de izin verirseniz burada biraz söz ekleyin. Şehrazat bu hikayeyi anlatırken kardeşi de padişahla hüh dikkat onu duyuyor. Gece ilerledi. Gece bir hayli ilerledi. Sizin yarın birçok işiniz vardır efendim. İsterseniz biraz istirahat buyurun. Halkın işlerine engel olmak istemem. Biraz daha vaktimiz var. Eğer yorulmadıysan hikayene devam et. Korkarım ki ömrüm biter ama bu hikayeler bitmez. Sen devam et. Baksana, kardeşin de cin gibi seni dinliyor. Peki efendim, nerede kalmıştık? Tüccar buluşma yerine gelmiş, beklemeye başlamıştı. Evet efendim, tüccar ölüme hazırlana dursun... ...çevrede her şey kendi hayatını yaşıyormuş. Selamun aleyküm yabancı. Karadeniz'de mi battı? Bu ne dalgınlık böyle? Gören de... ...idam mahkumu sanacak seni. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Ciller ülkesi olan bu yerde... ...ne bekliyorsun? Biraz üzgün görünüyorsun. Sormayın efendim başıma geleni. Ne beklediğime gelince... Bilmem inanır mısınız? Ecerimi bekliyorum. Tüccar önce kendini tanıtmış. Sonra da başına gelenleri bir bir anlatmış. İhtiyar ilgiyle merakla dinlemiş. İhtiyarın yanında zincirle bağlı bir geyik varmış. Verdiği sözü yerine getirmek için kendi ayağıyla ölüme gelen bir adama ilk defa rastlıyorum. Eğer zarar vermezsem şurada bekleyip bu işin nereye varacağını öğrenmek isterim. İhtiyar elindeki geyi güzelce ağaca bağladıktan sonra gelmiş tüccarın yanına oturmuş. Başlamışlar dertleşmeye. Bazen felaketler insanı başka türlü dost edermiş birbirine. Onlar böyle konuşurlarken bir ihtiyar daha gelmiş yanlarına. İşin garibi onun da elinde iki köpeğin zinciri varmış. Köpekler yabancıyı görür de rahat durur mu? İkinci ihtiyarda köpeklerini bir başka ağaca bağlamış. Gelmiş tüccarla birinci ihtiyarın yanına oturmuş. Gelmişten geçmişten olmuştan bitmişten konuşurken yedeğinde bir katırla bir ihtiyar daha çıkıp gelmesin mi? O da katılmış sohbete. Kısa zamanda durumu öğrenmişler. Sormuşlar söylemişler ince tanışmışlar. Birlikte beklemeye karar vermişler. Az mı beklemişler, çok mu? Yalan olmasın. Ufukta bir atlı görünmüş. Tozu dumana katarak yanlarına gelmiş. Tüccar bakmış ki bu kendisini öldürecek olan cin. Ee, hadi tut elimi, biliyoruz. İşte tam bu sırada ihtiyarlar bir feryat, bir figan koparmışlar. Cin neye uğradığını anlayamamış. Atını durdurup geri dönmüş. Ne var ne oluyor böyle? Niçin ağlıyorsunuz? Canım cin, üzüm cin. Dur hele, <gülüyor> atından in. Sözlerimi dile, belki işine yarar. <gülüyor> Önce bir susun Allah aşkına. Susun ki ne söylediğini anlayayım. Ee, söyle bakayım ihtiyar, ne dinliyoruz. Zaten görür görmez senin iyi yürekli biri olduğunu anlamıştım. Sana ibretli bir hikaye anlatsam, sevdiklerinin bağışı için bu adamın canını bağışlar mısın? Dur bir dakika. Ee, önce bir, önce bir düşüneyim. Ee, bu, bu hikaye çok mu önemli? Bir dinlersin, beğenmezsen bildiğini ya. Bağışlasam bağışlasam ancak üçte birlik ağaçlarım. Olsun, Olsun biz razıyız. Lazıyız. İyi ama e, size ne oluyor? Sabredersen anlarsın. Hikayeme başlayayım mı? E, bir de çiğka bir de çiğka. Kurbanımı altan indireyim de yorulmasın. E, gel bakalım. Oh! <gülüyor> tamam. Oturalım. Ee, ne duruyorsun? sana Şurada ağaçta bağlı olan geyiği görüyor musun? Evet. Ne olmuş bu geyiğe? Bu geyik benim amcamın kızıdır. Zamanın birinde beni onunla evlendirmişlerdi. İyiydi, hoştu ya. Yıllar geçtiği halde bir türlü çocuğumuz olmadı. Her insan gibi ben de neslimi devam ettirmek istiyorum. Neyse sözü uzatmayalım. Sonunda dayanamadım. Karımı razı edip bir hanım daha aldım. Allah nasip etti ondan bir oğlum dünyaya geldi. Hepimiz çok sevinmiştik. Önceleri iki karımda çocuğu evlat bilip sevmiş bağrına basmıştı. Fakat sonraları durum değişti. Eski karım kıskançlıktan ne yapacağını bilmez hale gelmişti. mi? Ne dedim, ne söyledimse fayda etmedim. Fırsat buldukça kökümü baltaladı. Eli yettikçe biricik meyvemi taşladı durdu. Derken günlerden bir gün işim gereği seyahat icap etti. Evimi barkımı bırakıp başka diyarlara gittim. İşte o zaman olanlar olmuş. Ne yapıp yapmalı? Kocam evde yokken bu ikisinden de kurtulmalıyım. Çabuk büyücü yetiş Ne yapacaksan yap bunları İhtiyar iş gezisindeyken Olanlar olur Çocuk buzağı Annesi de inek yapılır Ve evin sığır sürüsüne katılırlar Ayır ayırabilirsen Çok geçmeden İhtiyar iş gezisinden döner Sorar cevap alamaz Arar fakat bulamaz Hanım Ne oldu oğlum da annesine Yerin dibine mi girdi bunlar sana söylüyordum da inanmıyordum. Sen gidince aldı oğlunu kayboldu gözler. Sana evlat tadı tattırmışmış da... ...o olmazsa sen oğul yüzü göremezmişsin de... ...hiç kıymet bilmiyormuşum da... ...ne geldiyse ağzına söyledi gitti. Ben bir şey yapamadım. Zavallı adam atına binmiş... ...köy köy, kasaba kasaba... ...şehir şehir oğluyla hanımını aramış. Hiç ummadığı çok şeyi bulmuş ama... ...aradıklarına... Bir türlü kavuşamamış. Keder ve karamsarlık içinde evine dönmüş. Evlat acısıyla yanıp tutuşuyor ama kimseye bir şey diyemiyormuş. Bundan sonrasında gelin ihtiyardan dinleyelim. Bu hal böyle az mı sürdü çok mu yalan olmasın. Evde bir gün ziyafet vermem icap etti. Çobanı çağırıp istişare ettim ve ineklerden birini kesmeye karar verdik. Çoban gitti, ineği getirdi. Yatırdık, bağladık ayaklarını. O koca inek insan gibi ağlamaya başlamasın mı? Sadece ağlıyor ama. Bir şey söyleyebilse anlayacağım. Sözü uzatmayalım, dayanamadım. Bıçağı atıp gittim. Çoban kesti, yüzdü, hazırladı. Ama içime bir acı, bir pişmanlık çöktü ki ağlatamam. Burasını iyi dinleyin. Bakın şimdi başıma gelele. Çobandan aynı ineğin buzağısını getirmesini istedim. Koştu getirdi. Yavrucak beni görünce nasıl sevindi, nasıl sevindi. Koştu oynadı, hopladı zıpladı, geldi. Başını göğsüme dayadı. Biraz sevdim, okşadım, yerine gönderdim. Ertesi gün karım olacak bu kendini bilmezle yemek yiyorduk. Efendim, efendim. Selam sabah yok mu çoban, bu ne telaş? Sormayın efendim, çok büyük bir hata işledim. Aa, lafı uzatma çıkar ağzından şu baklayı. Kızımı biliyorsunuz. Son günlerde sihir ilmine merak sardı. Az biraz da öğrenmiş galiba. Dün buradan buzağı alıp ağrı gittim ya. Ee? Kızım da ağrıdaymış. Bizi görünce yönünü öte döndü. Saçını başını düzeltti. Bunu neden yaptığını anlayamadım. Ee, insanı çatlatma çoban söyle ne söyleyeceksen. Kızıma kendine niçin çeki düzen verdiğini sordum. Yabancı erkeklerin yanında kızlar derli toplu olmalıymış. Baktım orada bir ben varım, Bir de yanındaki dana. Ama evladım ben yabancı değilim ki diyecek oldum. lafa hazıma tıktı. Bu yanındaki dana zannettiğin aslında insan baksana bir delikanlı demez mi Az daha aklımı oynatacaktı Allah Allah. Dana insan mı dedin sakın Bana acıyın efendim inanın bilmeden oldu Ne bilmeden oldu Yoksa yoksa danayı da mı kestin Aman efendim hiç keser miyin O dana meğer sizin oğlunuzmuş Ne Bir daha söyle bir daha söyle bakayım Kızım söyledi o buza sizin oğlunuzmuş Büyüyle bu hale sokulmuş O zaman Evet efendim aynen sizin de dediğiniz gibi O zaman kestiğim inek de sizin karınızmış Nereden bilebilirdim ki Elim kurusaydı da kesmeseydim. Sizin keseme işinizden bir şey almasaydım ya. Ah, suç senin değil çoban. İneği kesmeni ben istedim. Sen oğlumu buldu ya, burada şükür. Eee anlat, anlat anlat. Sonra ne oldu? Ne kadar şaşırdı mı Allah Tamam Üzülsen mi, sevinsen mi? Ne yapacağını sonra karar verirsin. Şimdi olayı anlat. Sobal'la birlikte hemen evine gittik, kızını bulduk. Efendim, oğlunuzla karınıza büyü yapılmış. Bir inek öteki buzağa haline getirilmiş. Peki ama bunu kim yapabilir? Hangi vicdansız kıyabilir bu iki insana? Ben haddimi bilsem daha uygun olur, değil mi babacığım? Bildiğin bir gerçek varsa söylemelisin ama, değil mi efendim? Elbette, gerçekleri gizlemek iyi değildir. Her gerçek her yerde söylenmez de, acaba burası yeri midir bilemem. Sen bildiklerini söyle kızım, korkma. Bizden zarar görmezsin. Zorunuza gitmesin ama sonra. Gitmez gitmez. Sen doğru bildiğini söyle. Bütün bunlar ilk karınızın başının altından çıkıyor efendim. Büyüyü o yaptırmış. Şimdi anladım. Kıskançlık ne kötü bir duyguymuş. Şey peki oğlumu kurtaramaz mıyız? İşin bütün inceliklerini bilemiyorum. Bak kızım. Ne dilersen dile benden. Gerekirse Allah'ın izniyle geceleri gündüz tepeleri dümdüz edeyin. Estağfurullah efendim. Sağlığınız ve saadetinizden başka ne dileyebilirim ki? Oğlumu insan kılığına sokamaz mısın? Deneyim ama önce karınızın zararsız hale getirilmesi lazım. O serbest kaldığı müddetçe size de bize de huzur olmaz. Peki ne yapalım? Ona siz karar verin ne de olsa karınız. Bunca yıl aynı hastağa baş koymuş. İyi kötü nice günü paylaşmışsınız. Sizi üzmek istemem. Ne yapman gerekiyorsa yap. Söz veriyorum hiç üzülmeyeceğim. Oğlum. <Gülüyor> <Gülüyor> mi bari? Dur, anlatacağım. <gülüyor> Ama benim oğlum öldü. Benim de karım. Oğlumun annesi öldü. Bilmeden insanın başına neler geliyor baksana. Neyse. Çobanın kızı bir tas su aldı, okudu, üfledi, içine bir şeyler attı, karıştırdı. Birlikte ahıra gittik. Şimdi şu suyu güzelce üzerine serpelim. Aman dikkat et öküzler sana bir şey yapmasın. Korkma babacığım. Allah'ın izniyle bir şey yapmazlar. Herkes evladının derdinde işte. Vaktin sabaha yaklaştığı şu sıralarda kim bilir başvezir ne sıkıntılar içindedir. Ne sabah ne vezir efendim? Neler söylüyorsunuz siz? Boş ver ne söylediğimi. Bak bak. Kızın ne yapıyor? Eğer doğuştan buza öyle kal. Büyüyle buza olmuşsan insan kılığına gir ve aramıza gel. Aha, şuraya bakın şuraya bakın. Babacım Aa, canım babacım. Allah. Nice zamandır hep bu günü bekliyordum. Ya. Allah razı olsun bu kızdan. Ve Aa. babasından. Oh, Allah'ım sana sonsuz hamdü selalar olsun. Evet sevgili kızım. Bu iyiliğine karşılık sana ne verebilirim? Sizin mutluluğunuz beni de sevindirdi. Başka bir şey istemem efendim. Şey babacım. E, kendisi isterse sizler de uygun görürseniz. Allah'ın emri. Peygamberin kavli üzerine bu kızla evlenmek istiyorum. Hızır gibi yetişip canımı kurtardı. Ben de ona ömrümü vermek, gönlümü sunmak isterim. Ne diyelim şimdi? Doğru söze can kurban. Ben evet dedim. Çoban kabul etti. Kız da tatlı tatlı gülümsedi. Düğün yapıp oğlumla çobanın kızını evlendirdik. Onlar hayırlısıyla muratlarına eve dursunlar. Biz gelelim ilk karıma. Ne demişler? Eden bulur. Bir gün her şeyin tek tek hesabı sorulur. İyilik eden er geç iyilik, kötülük eden de er geç kötülük bulur. Sonunda ilk karım bu geyik haline geldi. Malımı mülkümü oğlumla gelime bıraktım. Ben de bu geyikle birlikte böyle dolaşıyorum. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Ama bu tüccar gibi mert ve dürüst birini... Verdiği sözü tutmak için kendi ayağıyla ölüme gelenini hiç görmedim. Eğer bu dünyaya böyle dürüst insanlar lazım dersen... ...bağışla garip canını. Tamam. Başta da anlaştığımız gibi... ...ben de sözümde duruyorum. E, canının üçte birini bağışladım. E, ben de başımdan geçenleri size anlatırsam... ...bana da üçte birini bağışlar mısınız? Vay Allah! Ee, şimdi birinizi dinledik. Ee, sizi dinlemesek ayıp olacak. Ee, ne yapalım? Olur! Olur ama... Şey... Ölümünüzü böyle geciktirdiğin için... ...bana gücenmezsiniz değil mi? Hani insan böyle zamanlarda... Ne olacaksa bir an önce olsun der ya. Rica ederim cin kardeş. Sen işine bak. Ben sabırla beklerim. Eh, anlat bakalım. Seni de dinleyelim. Ah, ah. Efendim. Bir anayla bir babadan dünyaya gelmiş üç kardeştik. Babamız ahirete göçünce kalan mirası paylaştık. Ben bir dükkan açtım. Kardeşlerim de hisselerini alıp ...ticaret için gurbete çıktılar. İnsan doğduğu yerde... ...doymasını bilmeli. Yolunu, izini bilmediği yerlere... ...gitmemeli dedim. Ama dinletemedim. Aradan üç ay mı geçti... ...beş ay mı yalan olmasın? Abi... ...bizi kabul eder misin? O da ne demek? Ne oldu size böyle? Sorma abi. Buradaki hesap gurbete uymadı. Neyimiz var, neyimiz yok kaybettik. Perişan bir halde yine kapına geldik abi... Sen ağamızsın bizim. Büyüğümüzün. Evet, artık sen bilirsin. <gülüyor> Gelin bakalım. Önce karnınızı doyuralım sonra konuşuruz. Hemen şuradaki aşçıya giderim. Gelin bakalım. Usta bunlar benim kardeşlerim. Ne isterlerse ne yerlerse ver tamam mı? <gülüyor> Hah, e, siz de karnınızı güzelce doyurun sonra dükkana gelirsiniz. İzin verirseniz ben dükkanı boş bırakmayayım. Tabii abi sen işine bak. Yemeğimizi yiyince dükkana geliriz. Uzun lafın kısası, çok geçmeden biz kardeşlerimle ortak olduk. Başladık birlikte çalışmaya. <gülüyor> Nankörlük etmeyelim, İyi de para kazandık. Boşuna dememişler, can çıkar, huy çıkmaz diye. Üç yıl geçince kardeşlerim de zengin oldular. Ve bir gün ikisi birlikte yine geldiler. Devamını dinlemek için... ...lütfen kasetinizin öbür yüzünü çevirin. Abi biliyorsun... ...burada ticaret sınırlı. Artık ne uzar ne kısalırız. Daha çok kazanmak için kapuğumuzu kırmalıyız. Dış pazarlara açılmalıyız. Dünya ticaretinde bizim de bir payımız olmalı. <gülüyor> Sevgili kardeşlerim... ...korkarım ki kar hırsı ile... ...ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Ticaret bir vasıtadır. Gaye değildir. Biraz da Allah için çalışsanız... ...hiç ölmeyecek gibi... ...dünyaya sarılmanın yanında... ...hemen yarın ölü verecek gibi... ...ahirete hazır olmak lazım. Ne diyeyim artık? Siz bilirsiniz. Abi haklısın ama... ...biz henüz gençiz. Allah ömür verirse... ...senin dediğinde de yaparız. Güçlü kuvvetliyken izin ver de biz gidelim. <gülüyor> Akıl sahibi insanlarsınız. Peki. Siz bilirsiniz. E aslında demek istediğimiz yani... ...sen de bizimle gelsen. Giderdin gitmezdin derken... Sonunda razı oldum. Paramın yarısını kara gün için memleketimde sakladım, yarısını yanıma aldım ve kardeşlerimle birlikte düştük yollara. Memleketimizden birçok mal almıştık. Onları develere yükleyip hareket ettik. Az git, uz git, dere tepe düz git. Azat buzat var Allah'ın yolunu gözet derken dağlar ovalar açtık. Göllerin kıyısından geçip denizlere ulaştık. Sahilde develerimizi sattık. Büyükçe bir kayık aldık. Yükümüzü kayığa yükleyip denize açıldık. Günler boyu suda yüzdükten sonra bir şehre geldik. Gece olduğundan kayığımızda istirahata çekildik. Ertesi sabah mallarımızı alıp pazara çıktığımızda Müşteriler etrafımızı sardı Öyle bir satış oldu Öyle bir satış oldu ki Bir altınımız bize on altın kazandırdı Akşam olmadan elimizde satacak mal kalmamıştı Kayığımıza çekindik Kardeşlerimin tavrı değişti gibi geldi bana Ama şeytanın işi yok aklımı karıştırıyor dedim İhtimal vermedim Sabahleyin tam denize açılacakken eski püskü elbiseli bir kadın geldi. Secdeye kapanır gibi ayaklarımıza kapandı. Bizden yardım istedi. Ama kardeşlerim oralı olmadılar. Allah versin teyze. Hadi rahatsız etme bizi hadi. Olmayanın olanda hakkı yok mudur? Hadi gidişine be. Allah versin dedik geçti işte. Sizin elinizdekiler Allah'ın değil mi? Bak şimdi elimden bir kaza çıkacak ha. Niçin böyle davranırız anlayamıyorum. Elbette mülk Allah'ındır. Kalk kadın. Allah'tan başkasının önünde secde etme. Halime bakıp da beni hor görme. Allah'ı da kitabı da bilirim. Allah'tan gayrısına da secde etmemişimdir. Lakin açım, güçsüzüm. Ayakta duracak takatim yok. Size nasıl yardımcı olabilirim? Sen özü sözü doğru birine benziyorsun. Eğer mümkün ve münasipse... Beni nikahına al memleketine götür. Pişman olmazsın. Allah Allah. Bak şimdi sen şu işin olacağına. Doğrusu böyle bir teklifle karşılaşacağım. Hiç aklıma gelmemişti. İçin kabul etmedim. Allah için demiştim. Allah'ın hatırı her şeyin üstünde değil midir? Ne bileyim birden böyle olunca ne diyeceğimi bilemedim. A affedersiniz. Hemen kadıya müracaat edelim Allah için olduktan sonra neden olmasın? Buyurun gidelim. Abi delirdin mi sen? Kadınsızlık başına mı vurdu? Ne yapıyorsun? Siz işinize bakın. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Peki sonunda o kadınla evlendiniz mi? Anlatacağım. Derhal şehrin kadısına gittik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle evlendik. Bu ani evlilik kardeşlerimin hiç hoşuna gitmedi. Tavırları değişti. İleri geri konuşmaya başladılar... İş bununla kalsa iyi, kazandığımız para gözlerini döndürmüş, üç yerine bu parayı ikiye bölmek için beni öldürmeye karar vermişler. <gülüyor> İnsan kardeşlerinden böyle bir şey bekler mi? Ama oluyor işte, bir gece vakti ani bir baskınla elimi kolumu bağladılar, ağzımı tıkayıp beni denize atıverdiler. Gece karanlığında kapkara sulara gömüldüm gittim. Tam boğulmak üzereydim ki, yeni evlendiğim karım yanımda verdi beni kurtardı. Kendimizi kısa zamanda bir adada bulduk. Bunu nasıl becerdiğini hayret etmiştim. Üstelik o zayıf, çelimsiz halinden hiç eser kalmamıştı. Sanki o gitmiş, karşıma bambaşka bir kadın çıkmıştı. Evet, hikaye böyle devam edip gidiyor Yüce Sultanım. Hadi aşıp başınızı ağrıttım. Vakitte hayli ilerledi. Adam karısının sırrını çözmeye çalışa dursun. İsterseniz artık biraz dinlenin. Hikayen çok güzel, çok ilgi çekiciydi. Bundan sonrası daha da güzel, daha da ibret verici. İzin verirseniz yarın akşam da devamını anlatırım. Allah Allah... Kim o? Şey efendim sabah yaklaşıyor da hazırlıklara başlayalım mı? Ne hazırlığı? Her sabah olan şey efendim. Hani Şafak'la birlikte... Siz hala uyumadınız Başvezir de uyumadı efendim. Şimdi gidin güzelce uyumanıza bak tamam mı? Emredersiniz efendim. Dinarzat da uykusuz kaldı. Yarın yapılacak işleriniz vardır. Siz de uyuyun biraz. Siz uyumayacak mısınız? Birlitoyecaz. Güzel rüyalar dinersat. Size de efendim. Şehrazat durumu kurtardı gibi. O sabah kuşlar sevinçli sevinçli ötmüş. Halk aca vermeklemiş, duyamamış. Başvezirin hanımı öyle sevinmiş, öyle sevinmiş ki ama bir türlü meraktan kurtulamamış. Padişah o gün güneşin ufka inmesini, gündüzün geceye dönmesini beklemeden işleri vezirlerine emanet etmiş. Erkenden Harem dairesine gitmiş. O sırada Şehrazat'la kardeşi gerge fışkıyorlarmış. Padişah'ın geldiğini görünce ayağa kalkmışlar. Selam verip oturmuşlar. Eee küçük hanım. Söyle bakalım hikayenin neresinde kalmıştık. Kardeşleri adamı bağlayıp denize attıklarında karısı yetişip kurtarmıştı. O da karısının bunu nasıl başardığını anlamaya çalışıyordu. Evet Şehrazat. Seni dinliyoruz. Yüce Sultanım. Benim iyi yürekli hükümdarım. Cine yalvarıp tüccarın bağışlanmasını isteyen ikinci ihtiyar... ...hikayesine şöyle devam etmiş. Evet. Beni merak ve endişe içinde gören karım yanıma oturdu... ...ve her şeyi anlattı. Ben cin topluluğundanım. Yıllardır tanırım sizi. Uzaktan uzağa hep takip ediyordum. Doğruluğunuzu, dürüstlüğünüzü beğenmiştim, sevmiştim. ...fedakarlığınıza, iyi yürekliliğinize hep imrenirdim. İşte bu yüzden insan kılığına girip size yakın olmak istedim. Kardeşlerinizin önünde sonunda bir kötülük yapacaklarını hissettiğim için... ...biraz ısrar ettim. Sonra da işte böyle oldu. Kardeşlerim ne oldu acaba? <gülüyor> onlar size bunca kötülük yapıyor, sizse hala onları düşünüyorsunuz. Kusura bakmayın ama ben onlar hakkında hiç de iyi şeyler düşünmüyorum. Nasıl yani? Onlar çok hain, nankör, düşman insanlar... Sizin yaptığınız bunca iyiliğe karşılık yaptıkları affedilecek gibi değil. Kusura bakmayın. Hatalarını anlayıp belki pişman olmuşlardır. Bana göre tam tersi. Hayatta olduğunuzu öğrenirlerse ellerinden gelen ardlarına koymazlar. İzin verirseniz şu anda onları denizin dibine gönderebilir Yo yo rica ederim yapma. İnsan bu. Zaman zaman hata yapabilir. Belki pişman olurlar. Belki tövbe ederler. Bilemeyiz ki. Bu konudaki kararı sonra veririz. Şimdi ben sizi taşıyabilecek büyüklükte bir kuş olacağım. Kanatlarımın arasına binin korkmayın. Bulutların üstünden kimseye görünmeden... ...Rüzgar'la arkadaş olup... ...evimize geliverdik. Sessizce içeri girip yattık. Sabah olunca... ...namazımı eda ettim. Çarşıya gittim. Hiçbir şey olmamış gibi dükkanımı açtım. İyi kötü satış yaptım. Dostlarımı, arkadaşlarımı ziyaret ettim. Akşamda... Her zamanki gibi evime döndüm. Dönmesine döndüm ya. Eve geldiğimde bir de ne göreyim. Avlunun ortasında iki köpek bağlı. Bizim desem bizim değil. Ben böyle düşünüp dururken... ...karım güler yüzle dışarı çıktı. Kardeşleriniz. O bir türlü tanıyamadığınız köpekler... ...ne yazık ki kardeşleriniz. Bugün büyü ilmini iyi bilen kardeşim... ...ziyaretime geldi. Hak ettiler. Kardeşim onları bu hale getirdi. Tam on sene bu durumda kalacaklar. Elimde değil. Üsülmüştüm. Çok geçmeden kardeşlerimi bu durumdan kurtarmaya karar verdim. Karımdan kız kardeşinin yerini öğrendim. Şimdi ona gidiyorum. Geçerken de bu tüccara rastladım. Selam verip cinler ülkesi olan bu topraklarda ne aradıklarını sordum. Oturup bir bir anlattılar. Yani canına kasteden kardeşlerini gerçekten affettin mi? Affetmesem bu yerlerde işim ne? <gülüyor> Öyle ya <gülüyor> dükkanında oturup <gülüyor> alışveriş ederdin. E cin oğlu cin, bu kıssadan bir nebze hisse almışsan. ...bu tüccarın çancağısını bağışla. <Gülüyor> Hikayenizi beğendim. İnsanlarla ciller... ...bazı hususlarda çok yakındır. Ama... ...baştan konuştuğumuz gibi... ...ancak... ...üçte birini size bağışlayabilirim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Canımın üçte ikisini... ...bu güzel dostlar vesilesiyle kurtardın. Bir canın 3'te 2'si bağışlanıp 3'te 1'i nasıl alınır doğrusu çok merak ettim. <gülüyor> benim de kafam karıştı. Peki artık benim hikayemi dinlesen. Kalan 3'te 1'ini de bana bağışlarsın herhalde. Eh, önce bir dinleyelim bakalım. Eh, efendim ben memleketimin en büyük tüccarlarından biriydim. Her yıl belli zamanlarda seyahate çıkar, uzak diyarlardaki müşterilerimi ziyaret ederdim. Alacağım varsa alır, vereceğim varsa verir, sonra geri dönerdim. Günlerden bir gün gene seyahate çıkmıştım. İşlerimi bitirip geri döndüğümde vakit geceydi. Bir an önce evime gidip çoluk çocuğuma kavuşmak için acele ediyordum. Gerçi adı güzel kendi güzel efendimiz böyle durumlarda sabahı beklemeyi tavsiye etmiş ama ben bekleyemedim. Gün doğmadan, güneşin ışıkları karanlığı boğmadan köyüme, evime ulaştım. Ama başıma gelecek varmış. Allah Allah, evde kimse olmaması mümkün değil. Odada ışık da yanıyor ama... şey Hiç böyle yapmazlardı Hayırdır inşallah Peygamber öğüdüne uymayanın başına neler gelir Fakat Yüreğime düşen kurdu nasıl def edeceğim şimdi Şu anda hiçbir yere de gidemem Bu kapıyı kırmak bana bu gece görev oldu Kapıdan zorla girmenin cezası olarak al bakalım Yapma hanım yapma yabancı değilim benim canım benim Şimdi şu suyu üzerine serpeyim Ay, de gör Bir de baktım ki köpek olmuşum Meğerse su sihirliymiş Beni sopayla evden kovdular O yağmurlu soğuk havada aç bir ilaç kaldım mı sokakta Allah kimseyi kendi yurdunun yuvasının yabancısı etmesin. Karımın yaptığı işe mi yansam, yoksa durup dururken köpek olup çıktığıma mı? Açlıktan perişandım. Horozların ötmediği, bacaların tütmediği bu saatte nereden bir lokma ekmek bulabilirdim? Kimin kapısını çalar, kime dert yanabilirdim? Derken bir kıyıda birkaç parça kuru ekmek buluverdim. Köflü mü, temiz mi bakmadan hepsini yedim. Sabah vakti yaklaşmıştı. Çok geçmeden sabah ezanları da okundu. Cemaat camiye geldi. Köpek olduğuma bakmadan ben de cami avlusunda namazımı kılmaya çalışıyordum. O sırada cemaat dağıldı. Galiba birinin dikkatini çekmişim. Sen ne akıllı ne güzel köpeksin böyle. Gel de sana sabah sabah biraz yiyecek vereyim. Aa köpekle iyi anlaştınız. Sabah sabah nereye götürüyorsun zavallı hayvanı? Kısmetlerin dağılma vakti. Belki bizim elimizde ulaştırılacak nasibi vardır belli mi olur? Zavallı olduğum doğruydu ama hayvan denilmesine de içerlemiştim. Öyle zor bir durum ki çekmeyen bilmez. Neyse başınızı ağrıtmayayım. Biz adamla birlikte onun evine gittik. Avluya girdiğimizde karısıyla kızı da bahçedeydi. Kadın aldırmadı. Ama kızcağız beni görünce sakındı toparlandı. Nisan babacım. Ama nasıl olur? Hislerin beni yanıltmıyorsa karısı onu sihirle bu hale sokmuş. Allah Allah olacak işe bak sen. Peki şimdi ne yapacağız? Uygun görürseniz ben de onu tekrar eski haline döndürecek sehirin formülü var. Bir deneyelim. sana o da yalvarıyor sanki. Galiba konuştuklarımızı anlıyor. Biraz zaman alır ama... Olsun. Sonuç iyi olacaksa bazı sıkıntılara katlanılır. Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Kısa zamanda tekrar eski halime döndüm. Ne kadar sevindiğimi anlatamam. Ağaçlar kalem, denizler mürekkep olsa yetmez. Kızın ayakları da kapandım. gün gün ağladım sevincimden. Estağfurullah. Bu kadar şeye gerek yok. Hayvan durumuna düşmüş bir insanı kurtarmanın sevinci bana yeder. Yalnız şu keseyi alın. İçinde biraz toz var. Karınız sizi karşısında tekrar insan olarak görünce ne yapacağı belli olmaz. Bu tozdan üzerine bir miktar üfleyin. Ne olmasını istiyorsanız kalbinizden geçirin yeter. E ee, böylece keseyi aldım, doğruca eve geldim. Karım beni insan olarak görünce şaşırdı, bocaladı. O davranmadan ben davranayım dedim. Elimdeki tozu üzerine üfledim. Laf aramızda çok inatçıydı. Katır gibi inat diye kalbimden geçirmiş olacağım ki. Bir de baktım, bizim hanım şu gördüğünüz Katır olu verdi. Demek bu katırda senin karındı. Eh, o gün bugündür ibret için diğer diğer dolaştırıyorum. İşte benim hikayem de böyle. Eğer bir ibret bulduysan bu güzel adamın canını bana bağışla. Evet yüce efendimiz, cinin kini öfkesi tamamen yatışı vermiş. Böylece tüccarın canı kurtulmuş. Tüccarın sevincine diyecek yokmuş. Dünyalar onun olmuş. Cin'in elini ayağına sarılıp teşekkür etmiş. İhtiyarlara da minnet duygularını dile getirmiş. O böyle kurtuluşunu kutlarken cin sesini yükseltip tüccara son sözünü söylemiş. Bak insanoğlu eğer Ecemin gelmiş olsaydı seni kimse elimden kurtaramazdı. Oğlum kızın balı mümkün hiçbir işe yaramazdı. Allah için güzel işler yapmış olacaksın ki, o ihtiyarlar imdadına yetişti. Yaşadığın müddetçe sakın bunu unutma. Güzel özelliklerini sakın kaybetme. Hadi, Allah'a emanet olun. İşte böyle efendim. Tüccar ihtiyarlarla birer birer vedalaşıp helalleştikten sonra huzur içinde köyüne doğru yola çıkmış. Gökten üç elma düşmüş mü, düşmemiş mi bilemiyorum. Fakat Yüce Efendimizin ne diyeceğini merak ediyorum. Acaba bir işe yaradı mı, anlattıkları mı? Ha? Ah, e, aslında ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama işin doğrusu şimdiye kadar böyle güzel, böyle ibretli bir hikayeyi hiç dinlememiştim. Yüce Efendimiz, iyi yürekli sultanımız. Ablamın çok güzel bir hikayesi daha var. Siz asıl onu dinlemelisiniz. Padişah pek meraklamış. Şehrazat'ın sesi, sedası, bakışı, edası onu öyle etkilemiş, öyle etkilemiş ki... ...sanki çöl sıcağında serin sular içiyor, ferahlıyor, kanıyormuş. Peki küçük hanım, sözüne ettiğin bu güzel hikayeyi dinlemek ister misin? Sizin arzu ve izniniz olur. Ablam da anlatma zahmetine katlanırsa ben yüz kere, bin kere, bin bir kere bile dinlemek isterim efendim. Ne dersin Şehrazat? Ki sana kaldım. Emriniz başım üzerinedir Sultanım. Biz dinlemeye hazırız. Şehrazat içinden bir besmele çekmiş. Hayırlara vesile olması dileğiyle yeni hikayesine başlamış. Sevgili efendim, yüce Sultanım. Benim şefkatli, merhametli hükümdarım. Hani o Allah'tan başka kimsenin olmadığı, hiçbir şeyin bulunmadığı günler var ya. O günlerden biraz sonra Allah alemleri ve dünyayı yaratmış. Yeryüzünü dağlarla, taşlarla, çiçeklerle, ağaçlarla, kurtlarla ve kuşlarla süslemiş. Gökleri de yıldızlarla, bulutlarla donatmış. İkisi arasında insanı yaratıp dünyaya bey, efendi yapmış. Ona türlü türlü nimetler vermiş. Ye, iç, gez, toz haline şükret. ''Benim Allah senin kul olduğunu sakın unutma'' demiş. Sonra köyler, kasabalar, şehirler kurmuş. Derken uçsuz bucaksız ülkeler oluşturulmuş. Uzak diyarlara gidilmiş. Büyük denizler, koca koca kıtalar keşfedilmiş. İşte o diyarlardan birinde deniz kıyısında büyük bir şehir varmış. Bu şehirde Allah'ın denizci kullarından biri yaşarmış. Bir gün yine balık tutmak için denize açılmış. Allah'ım ağlarımı şimdiye kadar üç defa attım. Üçünde de elime bir şey geçmedi. Şimdi yalnız bir kerecik denemem kaldı. Duamı kabul etti de deniz balıklarını benden esirgemesin. Haydi bismillah. Bir müddet sonra yavaş yavaş ağa çekmeye başlamış. Ağ çekildikçe ağırlaşıyormuş. Bakmış ki ne görsün. a yine bomboş. Balıktan bir eser yok. İyi de bu ağırlık nedenmiş. Ağlardan birinde ağzı kurşunla tıkalı büyükçe bir bakır kap bulmuş. İplik mi desem, güğüm mü desem, tencere mi desem, kazan mı desem, okuyan mı desem, yazan mı desem demeye kalmamış. Kapın ağzını kaplayan kurşunun üzerindeki mühürü fark etmiş. Allah Allah. Bu mühür de Sakın Süleyman peygamberin mühürü olmasın. Hem... ...niçin bu kadar ağır bu? Ha, i̇çinde ne olabilir? <gülüyor> ne gelirse insan olduğun başına meraktan gelir ama... ...bu kabı açmadan içim rahat etmeyecek. Yakınında bulabildiği aletlerle kıyısından kurşunu kırmaya başlamış. Derken kapakta küçük bir delik açılmış... ...bu delikten müthiş bir duman çıkmaya başlamış. Çıkmış çıkmış, ortalık gündüzken gece gibi olmuş. Duman gökte bulutlara kadar yükselmiş. Denizin üstünü de, sahili de kaplayarak kalın bir sis vücuda getirmiş. Sonra bu sis yoğunlaşmış, sertleşmiş ve bir anda kocaman bir dev olmuş. Öyle bir dev ki ağzı fırın gibi yakıcı. Dişleri ekmek bıçağı kadar keskinmiş. Gözleri düğün ateşi gibi parlıyor. Nefesi harman makinesi gibi horluyormuş. Balıkçı neye uğradığını şaşırmış. Süleyman! Ey ulu peygamber Süleyman! Lütfen affedin beni. Bir daha iradenize karşı gelmeyeceğim. Bütün emirlerinize harfiyen riayet edeceğim. Söz veriyorum. Ne diyorsun sen be? Süleyman Peygamber öleli 18 bin yıldan fazla oluyor. Sen hangi çağda yaşadığının farkında mısın? Ne? Gerçekten Süleyman Peygamber öldü mü? <gülüyor> o zaman eski kötülüklerime hemen başlayabilirim. Bu kadar yıl nasıl sabrettim Brezalim? Hazreti Süleyman bu kabın içine hapsetti beni. Ağzını da Allah'ın adıyla mühürledi. Böyle bir mührü açmak kolay mıydı zannediyorsun? E ben pek zorlandımı söyleyemem. Bir iki tık tık edince kıyısı kırıldı. Bir delik açıldı. Oradan da sen çıktın. <gülüyor> Kurtuldun işte. <gülüyor> Ölümlerden ölüm beğen. Ben mi? Evet elbette sen. Yahu insan kendisini kurtarana böyle mi yapar? E bugüne kadar kimseye sana davrandığım gibi iyi davranmadım. E, anlayamadım. Öldürdüğüm hiç kimseye ölüm beğendirmedim. Seçme hakkı vermedim. İşte sana iyilik ediyorum. İyiliğine karşı iyilik. Ne şekilde ölmek istersin? Ee, ölmek istemesem ne olacak? <gülüyor> Mümkünü yok. Mutlaka öleceksin. Allah Allah çattık belaya yahu. Müstef İlat'ın kalıbını iyi bellemişsin. Hopala, O da ne demek? Edebiyatçı mısın? o balıkçıyım ben balıkçı! Senin yüzünden bir tek balık bile tutamadım ya! Bak bugün evde çocuklar aç bir ilaç biliyor musun sen? Eee, ölürsen bu üzüntüden de kurtulursun işte! <gülüyor> sen gerçekten bu kabın içinde miydin ya? Yani? Elbette! Görmedin mi? Aa, yalan söylüyorsun! Boşuna uğraşma! Beni kızdıramazsın! Bir kere bu kaba ayağın bile sığmaz senin! Bir de kalkmışsın bütün vücudumla bu kabın içindeydim diyorsun bana. Heh, buna evet. kim inanır? Evet. İspat edebilirim ama sana bunu istersen. Tamam o zaman. Tekrar bu kabın içine girebilir misin? Tabii. <gülüyor> bu benim için çok kolay bir şey. inanmıyor Ölümlerden ölüm beğen demiştim sana. Şey peki. İdam mahkumlarının son arzusu sizin zamanınızda da yerine getirdim mi? Bizim medeniyetsiz mi sanıyorsun? O zaman benim de bir son arzum var. Söyle, çabuk söyle, neymiş o? Ölmeden dünya gözüyle senin bu kaba nasıl sığdığını görmek istiyorum. <gülüyor> İyi bak öyle ise. Dev tekrar duman olmuş, denize ve sahile yayılmış ve çıktığı delikten kabın içine girmeye başlamış. O kaba girdikçe ortalık aydınlanıyor, insan gündüzün farkına varıyormuş. Çok geçmeden bütün duman kabın içine girmiş. Dışarıda dumandan bir iz kalmayınca balıkçı atılmış, besmele çekip bildiği Kur'an ayetlerini okuyarak açtığı deliği kapatıvermiş. İyilikten anlamayana iyilik yapmak zormuş. He? Hadi bakalım çık bu kabın içinden de öldür öldürebilirsen beni. Seni iyilikten anlama seni. Balıkçı kardeş yanvarırım çıkar beni burala. Ben sana şaka yapmıştım. Balıkçı kardeş. Balıkçı kardeş çıkar beni burada. Balıkçı kardeşmiş. Az önce kardeşini gözünü kırpmadan öldürecektir ama. Senin hangi sözüne inanılır? <gülüyor> Tam baktım gülmüşken. Bunu bana yapma balıkçı kardeş. Yalvarırım. <gülüyor> Yalvarırmış. Kuvvetliyken aslan kesilirdin değil mi? Ha? Gücünü kaybedince de köpek gibi yalvarırsın şimdi de. Eh, şey, affedersiniz köpekler müstesna. Ne olur balıkçı kardeş... Ne olur yalur, Bir küçük delikaç yeter... Bana bak... Sana hikayemi anlatacağım... Yüce Sultanım... Vakit hayli ilerledi... Dev hikayesini anlata dursun... İsterseniz siz de istirahat buyurun... Böylece Şehrazat... Her gün bir masal bulur... Her şafakla birlikte... Bir kez daha ölümden kurtulur. Sadece o mu kurtulur? Şehrin ve ülkenin bütün genç kızları, bütün delikanlıları gönül dolusu dualar etmişler Şehrazat'a. O günden bugüne bu masallar dilden dile dolaşmış. Yeni yeni biçimler kazanarak zamanımıza kadar gelmiş. Eğer devin hikayesini merak ettiyseniz onu da bir başka kasette anlatınız. Şimdilik bu kadar diyoruz efendim. Hepiniz Allah'a emanet olun. 1001 gece masalı